Hüsn-i Hatime ve İman Duası Allah'ım, senden hayırlı başlangıçlar, hayırlı sonuçlar, bunların arasındaki hayırların hepsini, önünü, sonunu, açığını, gizlisini ve cennette yüksek makamlar istiyorum. Amin. Allah'ım, senden kulağımı, gözümü, ruhumu, yaratılışımı, ahlakımı, yaşantımı, ölümümü ve işlerimi, İbadetlerimi mübarek kılmanı istiyorum. Allah'ım, iyiliklerimi kabul et, cennette yüksek makamlar ver. Amin.